869 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in Hatice Valide'mizle evlenmesi. Evet, Hazreti Peygamber başlangıçta koyun güdüyordu. Sonra ondan bir derece daha üstün olan deve güdücülüğünde bulundu. Bu sırada da bir ara bir arkadaşıyla birlikte Hazreti Hatice'nin kız kardeşinin develerini güttü, Sürenin bitiminde ücretlerinin tamamını alamamışlardı. Bunun için de birlikte çobanlık yaptığı arkadaşı ara sıra gidip Hazreti Hatice'nin kız kardeşinden alacaklarını istiyordu. Bazı zamanlar arkadaşı Hazreti Peygamber'e, bu kez de sen gidip iste, diyordu, Hazreti Peygamber ise, hayır, sen git, ben utanıyorum, karşılığını veriyordu, bir gün yine adam alacaklarını istemeye gitmişti, Hazreti Hatice'nin kız kardeşi, Muhammed nerede, onun için alacağını istemeye gelmiyor, diye sordu, Hazreti Peygamber'in arkadaşı, kendisine birkaç kere söyledimse de utandığı için gelmedi, dedi, bunun üzerine kadın, ben Muhammed'den daha iffetli ve hayalı ve ondan daha vakarlı, numaralı konu, Kimse görmedim, dedi, bu suretle kız kardeşi Hatice validemizin kalbinde Hazreti Peygamber'e karşı bir meyil ve sevgi oluştu, daha sonra da Hazreti Peygamber'e haber göndererek, gelip beni babamdan istesin, dedi, Hazreti Peygamber de aracı vasıtasıyla ona, senin baban zengin birisidir, bu işe razı olacağını zannetmiyorum, diye cevap yolladı, bu kez Hazreti Hatice, git onunla konuş, bu hususta ben sana yardımcı olacağım, ancak onunla sarhoş olduğu sırada görüş, diye haber gönder derdi. Hazreti Peygamber de Hatice validemizin söylediği gibi davrandı. Hazreti Hatice'nin babası onu Hazreti Peygambere verdi. Ertesi sabah kendisine "Kızın Hatice'yi Muhammed'e vermekle çok iyi ettin." denildiğinde adam "Ben kızımı Muhammed'e mi vermişim?" dedi. "Evet." dediler. Bunun üzerine adam kalkıp Hatice validemizin yanına vardı ve ona "Halk seni Muhammed'e verdiğimi söylüyor." dedi. Hazreti Hatice de, evet, öyledir, sakın vermiş olduğun sözden cayıp da kendini küçük düşürme, hem Muhammed'in şöyle şöyle meziyetleri ve üstünlükleri vardır, dedi, böylece Hazreti Peygamber'in özelliklerini saymak suretiyle onu ikna etti, sonra da Hazreti Peygamber'e iki ukiyi altın ya da gümüş göndererek, bununla bir kürk alıp bana hediye edersin, kalanıyla da bir koç ve şu şu eşyaları alırsın, dedi, Hazreti Peygamber de onun bu söylediklerini aynen yaptı.